Evet arkadaşlar, geçen e, medeniyet okumalarında Osmanlı'ya bir giriş yapmıştık. Osmanlı kavramının e, kelimesinin mefhumunu nasıl anlayacağımız üzerinde konuştuk. Hem e, coğrafi olarak çok geniş bir alan olduğunu, dolayısıyla değişik coğrafi açıdan değişik Osmanlılar olduğunu, hem de zaman açısından çok uzun bir dönemi kapsadığından dolayı yine zaman açısından da değişik Osmanlılar olduğunu özellikle vurguladık. Sonra dönemleme üzerine durduk. E, Belirlik ölçütlere göre e, insan aklının çalışma ilkesi açısından dönemlemeler yapılması gerektiğini söyledik ve bir dönemleme denemesi yaptık. Akabinde Anadolu'nun özellikle Osmanlı kısmında Sözlü kültürün özellikle şiir üzerinden nasıl yaygınlaştığını ve e, o dönemdeki şiirin basit bir manzum olmadığını, bir dünya görüşünü terennüm ettiğini, kimlik üretiminin zemininde yer aldığını, e, varlık, bilgi ve değer terkibini, sentezini üstlendiğini, garipname örneğinden, Aşık Paşa'nın garipname örneğinden belirlemeye çalıştık. Akabinde de Anadolu'daki, yani Osmanlı coğrafyasındaki ilk e, medrese, İznik medresesinin baş müderrisi olan Davudül Kayseri'nin niye tercih edildiğini e, belirlemeye çalıştık ve dedik ki Davudül Kayseri özellikle 1200'den sonra Anadolu'da oluşan ruhu temsil ettiği için tercih edilmiştir. Bunun gerekçelerini izah ettik. Akabinde 1300 ve 1389 arasındaki e, Batı Anadolu'da ve Anadolu'nun diğer büyük kültür merkezlerinde yetişen isimler olduğunu belirledik. Sivasi, Tokati, değil mi? Aksarayi gibi bir önceki dönemdeki e, kültür merkezlerinden yetişen alimlerin Osmanlı'nın ilk kuruluşundaki zemini oluşturduğunu belirledik ve bunların büyük oranda dil, usul gibi konularda kalem oynattığını belirttik. Ve son olarak da Sultan I. Murat döneminde dört usul ve bir furu kitabının telif edilerek yüksek İslam kültürüne geçişin planlandığına işaret ettik. Tam da burada kaldık. Şimdi bu dönem, bu bu okumamızda ise 1389-1453 Molla Fenari ya da Mehmet Fenari ve okulunun e, etrafında Osmanlı coğrafyasındaki entelektüel hayatın yapısı üzerinde duracağız. Konuşmuyoruz dastan. Da 1389'u boşuna almadım çünkü Sultan Beyazıt, Yıldırım Beyazıt tahta geçtikten sonra 1. Murat döneminde başlamış olan bu yüksek İslam kültürü anlayışını politik bir program haline dönüştürüyor. Devleti beylikten sultanlığa dönüştürme çalışmalarını başlatıyor. Bunun için ilk şart geçen hafta da üzerine vurguladığımız gibi yüksek İslam kültürünü üretecek altyapıyı kurmak. Bunun birinci şartı hukuktur. Hukuk, medrese demektir. Çünkü zaten Anadolu, Büyük Selçuklu Devleti'nde medreseler büyük oranda hukuk ve hukukçu ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuşlardı ta başından. Bunu söylemiştik. Ee, zaten Yıldırım Beyazıt önce medrese sayılarını sayısını artıracak 30 medrese 1. Murat döneminde iki katına çıkıyor hemen hemen Yıldırım Beyazıt döneminde. Artı medrese sayısı arttığı için bunun yönetimi zorunluluğu ortaya çıkar ve ilk bilebildiğimiz medrese yönetim kanunu Yıldırım Beyazıt döneminde neşredilir. Günümüze gelmedi. Çünkü İstanbul'un fethinden sonra e, ortaya çıkan yeni kanunname, yeni tertip ve düzen eski, tabii büyük oranda tadil ettiği için, tasfiye ettiği için günümüze gelmedi. Ama kaynaklar bize e, şeyin, e, Yıldırım Benz döneminde bir medrese nizamnamesi olduğunu, bu medrese nizamna, nizamname kelimesine dikkat edin, düzen, belirli bir rasyonalite. Nizam rasyonelite demektir. İstidlali akla göre hazırlanan e, bir e, yönetim mekanizması demektir. Hani derler ya efendim, e, klasik müesseselerde rasyonelite yok. E, tabi sen rasyonel kelimesinden bakarsan bulamazsın. Ama nizamname rasyonelite demektir. İş akışı nasıl olacak? Giyim kuşama kadar arkadaşlar. Giyim kuşama kadar. Hangi kitaplar okutulacak? Hangi günler ders yapılacak? Bütün bunların belirlendiği bir nizamname hazırlandığını biliyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu. Bütün bunları devlet o dönemin şartları içerisinde tek başına yapamaz. Bunu üstlenecek bir isim lazım. Ne demiştik? Hazemşahlar döneminden itibaren ulema vakıf yoluyla mali özelliğin yanında icat ettiği dil ile zihni özelliği de önemsemişti. Hatırlayın, e, Hazem Şahlar'da ve bunun en güzel örneği tabii Fahrettin Raz eserinde görürüz. Yeni bir entelektüel dil yarattılar. Bu dil şu demektir, hoca olmadan bu metinler anlaşılamaz. Dolayısıyla hoca kendini vazgeçilmez kıldı. Şimdi böyle olunca e, bu yeni organizasyonda, bu zihni özelliği temsil edecek bir isme ihtiyaç var. Yani şeyin, Yıldırım Beyazıt'ın düşündüğü, bu yüksek İslam kültürünü taşıyacak e, nizamnamesi de hazırlanmış ki kendisi tek başına hazırlamıyor. Bu isimle bunu hazırlayacak, değil mi? Bir isme ihtiyaç var. Tıpkı 1337'de İznik Medesisi kurulduğunda hangi soruları sordularsa, bu dönemde de aynı soruları soruyorlar. Daha Hangi? Daha, ha? daha gelişmiş bir şekilde. <gülüyor> Tabi arkadaşlar şuna dikkat edelim. 1300-1389. 89, 90 yıl geçmiş. Bir cumhuriyet. Şöyle düşünün. Cumhuriyet kaç dönüşüm geçirdi eğitim açısından? Ha? Yökü düşünün. Yöksüzü düşünün. Yoksuzu düşünün değil mi? Bir sürü dönüşüm geçirdik 90 yıl içinde. Nüfus popülasyonunu düşünün. 10 milyonduk. 80 milyon olduk, köylü bir nüfusumuz vardı, şimdi şehirli, köylü bir nüfusa dönüştük. Şimdi demek ki uzaklaştığımız zaman, tıpkı uçak gibi arkadaşlar, Şimdi aşağı baktığınız zaman, yürüdüğünüzde siz sokaklarda her şey büyüktür. Orada bir çöp bir dönü bile büyüktür sizin için. Ama yavaş yavaş yükseldiğinizi düşünün, gittikçe küçülür onlar. Sonra kutu haline gelir evler. Biraz daha yükseldiğinizde bir çamur gibi gözükür. Bir çamur demeyelim de bir hamur gibi. Hamur çamur benziyor birbirine. Hamur gibi gözükür her şey. Tarih okumaları, tarihçilerin, bu illa siyasi, ekonomik tarih değil, tarihsel bir olgu olayı inceleyen en çok dikkat edeceği şey şudur. Uzaktan bakmayacaksın, içine gireceksin. İçine girdiğin zaman çöp bidonunu görüyorsun. Evi görüyorsun. Uzaktan baktığında şöyle anlatıyorsun. Birinci Murat tahttan indiği öldürüldükten, şehit olduktan sonra Yıldırım Beyazıt iktidara geldi. Yıldırım Beyazıt İslam kültürüne geçiş yapmak istedi. Sultanlığı amaçladı. Hikaye anlatıyorsun, nedenselliği kaçırıyorsun. Halbuki ne dedik? Tarih bilimi, olduğu olayları bir nedensellik içinde idrak etmektir geçmişe ait. Şimdi... Bilmiyoruz tabii, 1089 90 yılda Osmanlı'da ne, ne tür bir nüfus hareketliliği oldu? Nüfustaki homojenlik nasıl dönüştü? Hem etnik anlamda, çünkü dille alakalı, hem dini anlamda nasıl bir toplumsal altyapı ortaya çıktı? Ticaret sistemi nasıl organize oldu? Tarım toplumunun... İhtiyaçları, çünkü o savaş ortamında belirli oynamalar oldu. Tekrar bu tarım toplumu, üretim-tüketim mekanizmaları, üretim araçları, bütün o altyapı nasıl tekrar kuruldu? Bunlar konusunda hiçbir bilgimiz yok. Yani dolayısıyla afaki konuşuyoruz. Yok. Ama daha sonraki yapılanlardan biliyoruz ki devlet, toplum bir ihtiyaç. Içinde. Yani şöyle, Yıldırım beyazet bir şey isteyebilir. Politik elitler bir şey talep edebilirler ama onun toplumsal bir karşılığı yoksa, yani ben sudan heykel yapmak istiyorum. Gayet güzel, hadi yap. Eğer madden buna müsait değilse, senin kafandaki form nereye aktarılır ki? Dolayısıyla bir siyasi örgüt, siyasi elitler bir şey isteyebilirler, talep edebilirler, ama onun karşılığı yoksa, onu taşıyacak bir ekonomik yapı, bir efendim tarımsal yapı, bir e, toplumsal yapı yoksa o havada kalır. Rüya olur o, hayal olur. Ama bakıyoruz ki Yıldırım Beyazıt'ın e, ve etrafındaki elitlerin talepleri bir karşılık bulmuş. Demek ki toplumun homojenliği, etnik ve dini homojenliği, dil homojenliği, e, sosyoekonomik yapı, politik elitlerin... E, dizaynı buna müsait. Kıvama, Kıvama gelmiş. Kıvam olmadan kıyam olmaz. Al sana bir aferizma daha. Harika. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha tıvı tır. Tıvıt Kıvam olmadan kıyam olmaz. Yok bu benim değil. Bu Kudema'nın bir sözü. Ben sadece aktarıcıyım. Yeniden ifadelendiriyorum. Evet. <gülüyor> Kimi çağıracaklar? Yine Anadolu'nun ruhuna uygun o kültürü temsil eden, neydi o kültür? Konya'da kurulan, değil mi? Hem fıkıh, hukuk normu olan, zihniyeti olan, hem kelami bir perspektif olan, hem de irfani bir yaklaşımı olan bir zihniyet olacak. O kişi de Molla Fenari. Mehmet, Muhammed Fenari ya da bilinen ismiyle Molla Fenari. Şimdi Molla Fenari'nin büyük bir arif olduğunu biliyoruz. Vahdet-i Vücut çizgisinde Saddettin Konevi'den gelen Davud-ül Kayseri'den tevarüs edilen e, geleneğe mensup olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Babası ya da dedesi, büyük ihtimalle dedesi e, doğrudan Saddettin Konevi'nin öğrencisi. Dolayısıyla suyun kaynağından alıyor bunu zaten Misbahul Uns adlı Misbahul Uns beyne'l ma'kul ma ve'l meşhud fi şerh Miftah'ül Gayb cem'el cem ve'l vücud değil mi? Bu Sadettin Konevi'nin meşhur bir eseri. Bu esere bir şer yazıyor. Bir insan felsefesidir arkadaşlar. Misbahul Uns bir insan-ı kamil felsefesi. Bunu bu Molla Fenar'ın yazdığı bir eser. Farçaya çevrilip yayınlandı. Farçaya çevrilip yayınlandı. Zaten İran'daki medreselerde metafizik metni olarak Hı. okutuluyor. Hı. Bu arada aramızda meşediyi bir arkadaşımız var İran'dan geldi hocamız. Sıf bugün Meşhed'li bir alimden bahsedeceğim diye atlamış İran'dan gelmiş. <gülüyor> Welcome. Teşkərrə. Hoşgörmede. Teşkərrə. Teşkərrət bekiyəsid. Peki yeter mi? Yetmez. Çünkü devlet tamam, irfan, o Anadolu'nun ruhunu temsil eden zihniyet önemli ama artık Davud'ul Kayseri'nin seviyesinin üstüne çıkmak lazım. Şimdi Molla Fenari'ye baktığımızda bir kere büyük bir mantıkçı. Osmanlı medreselerinde tam 500 yıl okutulacak mantık kitaplarından birinin yazarı El Fevayudül Fenari'ye. Yetmedi. Büyük bir usulcu. Değil mi? Bedail usulü. Ee, Osmanlı medresi şeyinde. Bakın çok entesan değil mi? Dört tane usul kitabı yazılıyordu 1. Murat'a. Bunlar önemli usul kitapları ama Molla Fenari ne yapıyor? Beşinci bir usul kitabı yazıyor. Şimdi farkı ne? Ben hani bunları az çok bir şekilde biliyordum ama dedim ki yani arkadaşlara bunu anlatacağım. Farkı nedir diye bir bakayım. Molla Fenari'nin yazdığı usul ile diğer usul kitapları arasında. Fark şu. İlk yüz sayfası olağanüstü derecede bir mantık. Hmm, Belki şöyle bir şey söylenebilir. Tabi haddimi aşmak istemem. Bu konuyu çalışan arkadaşlar çalışırsınlar. Belki de Gazali'den sonra mantığı fıkın, usulü fıkın tam böyle kalbine yerleştiren ve ona son derece büyük bir yer açan İlk kişi Molla Fener olabilir. İhtiyatla söylüyorum, konum değil. Ama böyle bir hissiyatım var. E, ilmim yok. İlmim olabilmesi için oturup bunu ciddi bir şekilde çalışmak lazım. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla büyük bir usulü fıkıhçı. Yani hukuk metodolojisi yazarım. Nasıl insan hayatını belirleyen e, yasalar, üretilecek. Değil mi? Son derece önemli bir şey. Molla Fenari bu iş için davet ediliyor ve Osmanlı entelektüel hayatı artık mantık usul açısından bir sınıf atlıyor. Fenari daha önce nerede yaşıyordu? Fenari meselesi biraz karışık. Fenar neresidir? Anadolu'da birkaç yerde Fener var. Bursa olduğu söyleniyor. E, bilemiyorum ben e, onu şey yapmadım, tahkik etmedim. Ama Anadolu'du, yani Anadolu'da olan büyük ihtimalle de e, Ege, Marmara bölgesinde olan bir yerden geldiğini biliyoruz. Bu, o daha sonra e, o ismi almış olabilir aziz kardeşim. Tam dediğim gibi üzerine özel bir çalışma yapmadım. Fakat, Rize'de, de Fener Efendim? Rize'de, Fener Rize'de Fener Mahallesi var. Bak, gördün mü? Oradan olabilir Rize'li. O da Rize mi var ya? Sen aziz <gülüyor> kardeşim. Evet, şimdi tabii bu dönemi anlatırken gelecek hafta, iki hafta sonra size Altınor'da Memlük ve Timur dönemini anlatacağım. Paralel düşünmeniz lazım. Arkadaşlar, tarihçi arkadaşlar, e, istediğiniz herhangi bir, herhangi bir konuyu paralel e, yapılar halinde düşünmeniz lazım. Şurada Osmanlı varsa, mesela Memlük. Mesela Memlük'te o dönemde kim var? Memlüklerde. Bu insan, çünkü Molda Feneri Kayre'de okuyor. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine uzun uzun konuşacağız ama Oğulları ve Osmanoğulları şunu farkındalar. Anadolu Selçuklardan sonra çöktüğü için ve Anadolu'daki entelektüel taşıyıcılar, isimler, istikrarlı ortamı tercih ettiklerinden ve Tebriz dolayısıyla İran'a doğru hareket ettiklerinden dolayı Anadolu'da büyük bir boşluk ortaya çıkıyor. Klasik kültürün istikrarlı merkezleri hala Kahire ve İran coğrafyasında. Dolayısıyla öğrenciler oraya gidiyor. Nasıl ki biz bugün, e, diyelim ki Anadolu'dan bir arkadaş tıp okumak isterse birinci hedefi nedir? Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe'dir değil mi? Oradaki tıp fakültesi değildir. Bunun gibi düşüneceksiniz. Çünkü ne kadar homojen ve gelişmiş bir altyapı olursa olsun insanlar... Ee, yüksek kültürün nerede üretildiğini ya da öğretildiğini biliyorlar mesela bakın memlukta Şatır, Dimeş'te 1389 90'larda vefat ediyor İslam tarihinin gördüğü önemli teorik astronomlardan biri kim var burada İbnül Mecdi Tayboğa Kıpçak matematikçi astronom Kırım'dan gelmiş. İbn-i İbn Haim, Şafi, Fakihi ve büyük bir matematik üstadı. 40 yakın matematik kitabı var. Kim var burada? Ekmelettin Bağberti. Ekmelettin Bağberti nereli? Ya Bayburtlu ya da Irak'ın kuzeyindeki Bağbert köyünden. Ama hiç önemli değil, temsil ettiği zihniyet tam bir hanefi, maturidi zihniyet. Türk bir... e, tabii, çünkü şeyde e, biliyorsunuz Ezher'de, Ezer eski Ezher'de e, revnaklar vardır, Türk öğrencilerin, Türkçe konuşan öğrencilerin şehir bu. Yani Orta Asya'dan ve Anadolu'dan gelen Türkçe konuşan öğrencilerin bağlı olduğu ne diyelim e, yönetici. Şimdi Ekmelettin Bağberti çok önemli bir adam. Büyük bir usulcü, dilci, usulcü, dilci, mantıkçı, fıkıhçı, fakir. Aynı zamanda büyük bir devrimci. Bütün öğrencileri gittiği yerde siyasi İslamlar organize ediyorlar. Entesan bir adam. Kim talebeleri bizim gelenekten? Molla Fenari, Bedrettin İsimavi, Şey Bedrettin diye bildiğimiz, ha? Hacı Paşa, Celalettin Hızır, bahsedeceğim biraz sonra, ve Ahmedi, meşhur şairimiz, tarihçimiz. Bunların hepsi Kaire'de sınıf arkadaşı. Sonra büyük, 13. 14. Yılı, son 15. en büyük alemi Seyyid Şerif Cürcani, Kaire'de, Molla Fenari'nin sınıf arkadaşı. Değil mi? Arkadaşlar, Mevcut olmadan icat olmaz. Mevcudu iyi bileceksiniz. Bu adamlar kendi tarihsel kontekslerindeki olup biteni çok iyi öğreniyorlar. En önemli yerde, unutmayın, Kahire 1540'a kadar İslam medeniyetinin kalp merkez şehirlerindendir. Öyle sabahtan akşama değişmiyor. 1540'a kadar İstanbul'dan daha önemlidir. Bakın 1540 diyorum ha, 1453 neredeyse 90 yıl sonra bile e, gücünü koruyor. Çünkü çok kadim bir şehir ve istikrar abidesi bir şehir. Kim var burada bu dönemde başka? Mubarek Şah, büyük mantıkçı, felsefeci. Nerede? Kahire'de. Tamam mı? Kutbuddin Razi'nin talebesi. Seyir Şerif'in, Molla Fenari'nin hocası. Değil mi? Kim var burada? İbni Haldun. Bu tarihlerde Kayre'de. Büyük tarihçimiz. Değil mi? Filozof. Şimdi tabii bunları ileride sayacağım. Önümüzdeki hafta bunları anlatacağım. Ama şunu de demek istiyorum. Tabloyu görmek bakımından bunları paralel düşüneceksiniz. Beraber akıyor bunlar. Yani birbirinden kopuk şeyler değil. Orada uzun yıllar kalıyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim size. İbn Hacer askerani diyor ki Molla Fenari Kahire'deyken bir kere bile İbn Arabi kelimesini kullanmamıştır diyor. Acaba neden? Kendini sakladı. Siyaset mi yaptı? Niye? Bu dönemde Memlük sahasında Kahire ve Şam'da çok güçlü bir zahirilik var arkadaşlar. Zahirilik. Zahirilik uzun bir hikaye. Bu bir felsefi, kelami, fıkıh görüş, çünkü Endülüs'deki tazik neticesinde e, ve Kuzey Afrika'daki, Afrika'daki belirsizlik, belirsiz politik olaylar neticesinde zahiri nüfus, alimler, Kaire'ye doğru geliyorlar. i̇bn Haldun, değil mi? O da oradan geldi buraya. Başka alimler de geliyor ve bunlar çok ciddi bir etki yapıyorlar. Bunu seyir Şerif Cüccan'ın fikirlerinde de görmek mümkün. Orada eğitim gördüğü için. Zahirilik son derece önemli bir hem literal anlamda bir tefsir yöntemi değil mi? Bir mezhep, kelami bir mezhep şey. Şimdi bütün bunların burayla bir ilişkisi var. Altın Orda Devleti, Kırım ve Kazan bölgesi bu dönemde biliyorsunuz altın orda e, Cengiz Han devletinin bölündükten sonra e, ne durumladı kurulan önce Moğol Türk karışımı sonra e, Özbek Han zamanında Müslümanlaşıyor Canıbek Han döneminde burası olağanüstü derecede bir bilgi üretiyor ve bunlar e, işte isimleri geçecek. Krimi nismesiyle tanınırlar ya da Kıpçakî. Metinlerde çok karşılaşırsınız bunlardan. Kıpçaki. Kıpçak bölgesi. Burası Deşli Kıpçak. Şu bölgenin adı. Deşti Kıpçak ya da Altın Orda. Bunlar e, Anadolu'da ve Mısır'da son derece etkili e, isimler. Mesela Bezzas. Fetefai Bezzaziye. Kim? Kim? İlahi Çökme aramızda. Meşhur Hanefi fakihi Bursa'ya geliyor Molla Fenari ile yarışmaya giriyor. Çok ilginçtir bu yarışma. Önemli bizim için. Niye? Çünkü furu fıkıhta Molla Fenari danmadan ediyor. Ama usulde mümkün değil. Şimdi bu çok önemli. İlk bakışta ne önemi var diyeceksiniz. Usulü güçlü olanın furuunda problem olmaz o. Zaten onu üretir. Ama furuğdan usul çıkmaz. Fenari Şirafi mi hocam? Fenari yok hayır. Hanifi o da. Hanifi? E, da o Hanifi? Hayır. Bezzaz'ın usul bilgisi zayıf. Mantık zayıf çünkü. Şimdi Beda'yinin girişindeki yüz sayfayı, yüz sayfalık mantığı yazan bir adamın usulünün gücünü tahmin edebiliyor musun? Ha. Abdullah el-Krimi bir sürü böyle e, alim Var Bunlar e, altın orda Kıpçak bölgesinde yaşıyorlar. E, İran bu dönemde tabi Timuriler özellikle İran demek doğru değil. Çünkü o dönemde İran yok. Timur dönemi e, zaten burada devler var. Taftazani burada, Seyir Şerif Cüccani burada, Sayınettin Törke burada değil mi? Sonra tabi Semerkand okulu var. Semerkant matematik astronomi okulu. Gıyasettin Cemşidel el-Kâşi, Kadızade-i Rumi, Ali Kuşçu Fethullah Şirvani, Say babam say. 120 matematikçi var sadece Semerkant'ta o dönemde, kalbur 120 matematikçi astronom Semerkant'ta. Herat'ta, daha geçen derste de söyledim, 8 bin fakih var. Meddese'de okuyorlar. Zenginlik var tabii. Şimdi demek ki e, İslam dünyasının 14. yüzyıl sonu, 15. ilk yarısında şöyle bir bakalım. Şu aktiviteye bakar mısınız? Şu yoğunluğa. Olağanüstü derecede bir yapı var. Osmanlı işte burada ne yapacak? Şimdi şurası son derece kadim bir geçmişi var. Buranın kadimi geçmişi var. Buranın Osmanlı'ya göre nispeten geçmişi biraz eski. Burasının yapacağı ilk iş nedir biliyor musun arkadaşlar? Şu kültür havzasının tabi bir üyesi olmaya çalışmak. Onun için... 1389 1453'ün ilk önemli özelliği Osmanlı kültürü ortak kültür havzasının bir parçası haline geliyor. Kimin sayesinde? Molla Fenari ve okulunun sayesinde. Bu burası önemli bir nokta. Bunu nasıl yapıyor? Bunu tabii yaparken daha önce de söyledim. Siyasi teşekküller açısından düşünmeyin sadece. Eee Orta Anadolu daha önce Konya sınır olmak üzere Kastamonu hafif tertip eee İlhanlar döneminde bu ortak kültür bir parça sahne gelmişti. Hatırlarsanız. Bizans'ta Kaykonides'le birlikte bu ortak kültür havzasına katılmıştı. Ama Ege ve Marmara yani buradaki Germiyanoğulları, oğulları Menteşe oğulları ve Osmanlı'nın bu kültür havzasının bir parçası haline gelmesi gerekiyor, tamam mı? Bu kültür parçasının, ya, bu, bu, bu ortak kültür havzasının bir parçası haline gelmek demek, entelektüel tarih açısından politik değil, buradaki üretime e, katılmak demek. Bunu bu dönemde yapıyorlar. 1389-1453, ortak kültür havzasının bir parçası haline geliyorlar. Bunu nasıl geliyor anlatacağız. Özellikle burada arkadaşlar, hakkını yemeyelim, Germiyan oğullarının ciddi bir katkısı var. Germiyan oğulları aslında bu tarihte Anadolu'nun entelektüel ambarıdır. Büyük entelektüelleri orada organize ediyorlar, yetiştiriyorlar. Burası Türkmen, Oğuz kökenli Germiyan oğulları büyük oranda. Türkçe burada kuruluyor. Anadolu Türkçesi Batı Türkçesi ya da Oğuzca büyük oranda burada kuruluyor, bahsettik, Aşık Paşalar şunlar bunlar ve bu entelektüel birikim daha sonra Osmanlı'ya aktarılıyor. Bir kere bu önemli. Şimdi, ortak kültür havzasının parçası haline gelmenin ilk şartı Yüksek İslam kültürünü üretmekti. Bunun için de ciddi bir eğitim düzeni kurmak gerekiyor. E, ne dedik, Yıldırım Beyazıt döneminde medrese sayısı iki kat 60'a çıkıyor. Ve nizamname hazırlanıyor, eğitim düzeni kuruluyor, belirli bir yönetmenlik içerisinde. Bu durum bu, burayı cazibe haline, bir cazibe merkez haline getiriyor. Bunu nereden anlayacağız? Biraz sonra örnek vereceğim. Artık İran'dan, Mısır'dan ve Kuzey Suriye ile Kuzey Irak'tan alimler artık bu bölgeye ilim için politik sığınma değil. Bakın. Bu ayrı bir şey. Ya da herhangi bir hayat korkusu, yaşam korkusu yüzünden göç etmek değil. Doğrudan ilim tahsil etmek ve öğrenci yetiştirmek üzere göç etmeye başlıyorlar. Gelmeye başlıyorlar. Evet. Mesela biraz sonra uzun uzun anlatacağım. Abdülvacid el-Meşedi işte Bursa'ya geliyor. Sonra Kütahya'ya yerleşiyor. Kim olduğundan bahsedeceğim. Bakın bu adam Meşetli. Yani ne işi var burada? Ya da Eee... Feyzullah et Tebriz'den kalkıp Konya'ya geliyor. Ya da Seferşah, bu bölgeden kalkıp yine Konya'ya geliyor. Bunlar astronom. Şimdi, Molla Fenari'nin büyük bir hoca olması güvenilirliği arttırıyor. Birini davet ettiği zaman, Orada Molla Fenari var. Bugün de öyledir. Yani siz falanca üniversitede falanca hocayla okumaya gidiyorsunuz. Onu da doktora yapayım diyorsunuz. Master yapayım diyorsunuz. Değil mi? Onun çevresinde bulunayım diyorsunuz. Onun öğrencileriyle düşüp kalkın diyor. Onun gibi bir şey. E, o hoca herhangi bir dışarıdan bir hocayı davet ettiğinde onun ilmine e, ve otoritesine güvenip e, insanlar oraya geliyorlar. Dolayısıyla Molla Fenari böyle bir e, şey yaratıyor, ortam yaratıyor. Bu yapı yavaş yavaş ortak kültür hafızasının bir parçası olma neticesinde buraya etkili olan alimler yetiştirmeye başlıyor. İlk defa Osmanlı coğrafyası, buna Germiyanoğulları ve Ege dahil, e, öğrencilikten hocalığa terfi ediyor bu dönemde. Yani burada yazılan eserler, buradaki yetişen alimlerin yazdıkları eserler artık diğer Klasik İslam coğrafyasının e, üniversitelerinde, medreselerinde kaynak eser olarak, otorite olarak okutuluyor. Molla Fenari'nin eserleri, hem usul, hem mantık, hem e, irfan eserleri. Mesela Beddettin Simavi'nin, yani şey Bedrettin dediğimiz meşhur, büyük bir alimdir. Bakmayın siz öyle siyasi politik meselelerden dolayı karalandığına. Yazdığı Furu Fuku kitabı Meddeseler kapatılıncaya kadar okutulmuştur arkadaşlar. Büyük bir Hanefi Fakir'dir. Şey Beddettin. O öbür sanki iki tane Şeyh varmış gibi geliyor insana. O politik kavgalar neticesinde ortaya çıkan şeybettin imajı başka bir şey. Çünkü hata yapıyor. Alim ne anlar siyasetten. Ama çok büyük bir alim. O kadar büyük bir alim ki Timur döneminde yapılan tartışmalara hakem olarak davet ediliyor. Ne demek hakem? İki alim tartışıyor, bunun e, hakemi sen ol. Kim daha doğru bu meselede? Şey, Bedrettin Simavi. Bu kadar önemli bir e, entelektüel. Sonra Bedrettin aynı ayın tablı, değil mi? Memlük dönemi alimi olmasına rağmen Osmanlı coğrafyasında geliyor. Bedrettin Ayni'nin eserleri de gerek. Dilde yazdığı Nahiv'den, sarfta gerek usulde diğer sahalarda yazdığı eserler tarihte aynı zamanda tarihçi bu coğrafyalarda e, şey, i̇bn İbnü'l-Cezeri meşhur eee Kur'an-ı Kerim okuma kıraat e, ilmi kıraatin büyük mümeseli Cezeri ve Bursa'da Anadolu'daki daha doğrusu Osmanlı coğrafyasındaki kıraat geleneğini ve okulunu kuruyor. Yine Bursa'da ve Kadızade tabii zaten Bursalı ee, Semerkant'ta Bey'in baş hocası. Yani artık bu coğrafyaya yani değişen isimler kısaca e, klasik İslam coğrafyasının e, kadim kültür merkezlerinde otorite olarak, muteber alim olarak eserleri ve şahsiyetleri dikkate alınıyor. Bu şunu gösterir. Çok kısa bir sürede, aslında bugünden baktığımızda kısa, kısa bir sürede şu bölge Bursa başta olmak üzere İznik bir süre sonra Edirne burası İslam klasik İslam coğrafyasının ne katkıda bulunan katkıda bulunan bir yer haline geliyor ve elbette her açıdan interaktif bir ilişkiye giriyor ya yani karşılıklı bir ilişkiye giriyor bu coğrafyalarla yani Mısır'la Altınorday'la ve İran-Türkistan'la Şerif'in etkisini alıyor. Taftazan'ın etkisini alıyor. Ondan sonra diğer i̇bn Haim'in ve benzerlerin etkisini alıyor. Tam bir entegrasyon sağlanmış oluyor böylece. Diğer bir özelliği 1389-1453'ün diğer bir özelliği Türkçe entelektüel bir dil olarak kuruluyor. Arkadaşlar. Türkçeden kastettiğim Batı Türkçesidir ve Oğuzcadır. Evet, ondan önce şiir dili olarak zaten üretilmişti. Yunus Emreler, Mevlana'nın bir beyti, Mevlevi geleneğinin büyük isimlerinin yazdığı şiirler, işte nedir onun adı, e, Garip şey, Aşık Paşa ve benzerleri, ama artık bilim dili olarak e, yükselmeye başlıyor. Tıp kitapları, biraz sonra anlatacağım. Müzik kitapları, astronomi, pratik astronomi kitapları, Türkçe yazılmaya başlanıyor. Oğuz Türkçesiyle, Batı Türkçesiyle bu da bu dönemin önemli bir özelliğidir. Ki 16. Şey 15. yüzyılın sonundan itibaren artık Türkçe zaten İslam dünyasının 3 büyük dilinden biri haline geliyor. Arapça, Farsça ve Türkçe. 1500'den sonra zaten Türkçe Farsçanın da önüne geçecektir. Bunu geri geri geldiğinde anlatacağım. Ama şunu söyleyeyim, 1500'den sonra hep şöyle zannederler, Osmanlı dünyasında Arapça, Farsça, Türkçe, öyle değil, bu doğru değil arkadaşlar. 1500 itibaren Türkçe ikinci dildir, genel olarak, entelektüel açıdan diyorum ha. Bütün pratik bilimler Türkçe yazılır, tıp, astronomi aletleri, coğrafya, ondan sonra takvimcilik, hepsi Türkçedir. Farsça bir iki tane anca bulursun. Çok nadirdir. Arapça elbette teorik e, bilimin... Nerede Arapça? <gülüyor> e, dini ilimlerde de pratik konularda yine Türkçedir. Abdullah'cığım. Yani, yani ilmihal... genel hitap, hitap eden. Burada e, ana terim muhatap. Muhatap kitlesine göre metin <gülüyor> yazılır. <gülüyor> Tabii. Muhatap kitlene göre eğer Muhatap kitlen Türkçe konuşuyorsa, kesinlikle Türkçe yazıyorlar. Çok bir şey söyleyebilir Buyurun. Bu hani, sadece alimlerin anlayabildiği bir dil üretmek, bu duruma engel değil mi aslında? Değil. Hani muhatabı bir şekilde dışarı atıyorsun o dili Bunu Bunu Arapçayla yapıyorsun ama, bunu Türkçeyle yapmıyorsun. He. Şimdi Arapça, şimdi bir kere teorik düşüncenin dili Arapça. Bu Arapça, Arap dili değil. Bunu karıştırıyor arkadaşlar. Arap dili başka, Arapça başka. Arapça, o dönemdeki Arapça, entelektüeldir. Yani Harzemşahların kurduğu Arapça, yarı sembolik bir dil. Onu Arap da anlamıyor ki. Bilimsel. Yani Fahrettin Razi'nin kitabını bir Arap okuduğunda, bırak sen, e, okuma, şey, tahsiliniz, alim bir Arap bile anlayamaz eğer o dilin mefhumunu bilmiyorsa. Mücerreptir. Ben, klasik metinlerle uğraşan biri olarak, uğraştığı metinleri Arap doktora yapmış Arap arkadaşlarla, sosyal bilimci de gösterdiğim çok olmuştur. Ya bu ne diyor bu adam? Şeyin sözünde çok duymuşumdur. Hatta hatta Farsça mesela Fatih Sultan Mehmet'e sunulan Farsça bir mekanik kitabını e, bu işlerden az çok anlayan e, bir İranlıya gösterdiğimde bu ne diyor ya? Dediğini çok duymuşumdur. Yarı sembolik bir dildir. Lafızla yapılmıştır ama X, Y, P, Q Konabilir rahatlıkla ve kesinlikle e, özel bir, soyut bir dil özelliği gösterir. Tamamen, ha söyleyeyim, mantıklaştırılmış bir dildir. Mantık terminüsüyle e, yazılır, büyük oranda. İster fıkıh olsun, bakın naiv bile, değil mi naiv yani ne kadar formel bir, bir dil ya, sarf. Bunu bile adam mantıkla yapıyor. Anlaması mümkün değil bir vatandaşın, tahsilli bir insanın. O işin, onun için çok ciddi bir eğitim süreci gerekiyor. Hem hal olacaksın o metinlerle, oradaki mefhumu, derinliği, muhtevai görebilmen için. Bu anlamda sadece alimlerin anladığı bir dildir. Şey, Evet, devam edelim. Şimdi, tüm şimdiye kadar anlattıklarımızı dikkate aldığımız arkadaşlar, 1300-1389-1453'ü entelektüel tarih analiz etmek kolay bir iş değil. Çünkü ortak kültür havzasının bir parçasına haline geldiği için binlerce eser geliyor. Bu kültürü, o dönemdeki kültür hayatını tasvir etmek için bilmemiz gereken şeyler sadece o dönemde yaşamış alimler ve yazdıkları kitaplar değil. Mesela gelen eserler, daha önce yazılmış ama Osmanlı coğrafyasına aktarılan eserler neler? Çünkü bu ne demek? Mütedavil demek. İki, istinsa edilen eski eserler. Daha önce yazılmış ama e, bu coğrafyada istinsa ediliyor. Bunu bir Osmanlı alimi yazmıyor ya da bir Germiyanoğlu alimi yazmıyor. Anadolu kökenli bir alim yazmıyor fakat istinsa ediyor. Bunu nereden tespit edebilirsiniz? Aha Size bir ipucu, ileride çalışacak arkadaşlar için. O dönemde yazılmış şer ve haşiyelerden bunu çıkartabilirsiniz. Ben size bir örnek vereyim. Mesela Mehmet Fenari'nin, Molla Fenari'nin yazdığı bir metne, oğlu Muhammed Şah Fenari'nin yazdığı bir şer var. Şehrin Manzume diye. Çok enteresan bir metindir bu. Molla Fenari, Ankara Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz çok büyük bir alim. Bütün alimleri Timur alıp, Semerkantçı'ya e götürüyor, Herat'a götürüyor. En büyük sultan benim, benim yanımda olacak. Kadızade öyle gidiyor. Ama Molla Fenari'ye, efendim nereye gitmek istersiniz? Büyük alim. Ben diyor Konya'ya geri dönmek istiyorum diyor. Beni bırak. Konya'ya gidiyor. Oradaki alimler bununla dalga geçmek için o dönemde her, her zaman bu böyle. Ha, tahfif ediyorlar. Vallahi Feneri sen Bursa'da biz Konya'da Konya daha bir merkez. Ne biliyorsun ki? O da onlara şiirle bir metin yazıyor. Luhus. Elgaz dediğimiz bizim. Bilmece tarzında. Bunlardan ne anlattığımı anlatın bana bakayım diyor. Çözemiyorlar. Ve oğlu oturup Muhammed Şahfenar tabi babasından yardım alarak şer manzube buna bir şer yazıyor. Şimdi bu şer'i incelediğiniz zaman inanılmaz bir kaynak kullanımı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu adamlar bu kaynakları biliyorlar ellerin altında. Dolayısıyla bu dönem çalışacak arkadaşlara bir ipucu bu. Sami, bu özellikle senin çalışacağın konu bakımından önemlidir. Şer ve haşiyelerde kullanılan eserler. Mesela... Ee, Muhammed Şafir şeyin e, Abdülvacid Kütahinin mülakas şehrine baktığınız zaman hangi asr meselelerini meseleni kullanıyor? Tuğsi'nin tezkiresi tabi mülakat zaten Çamini'nin, Tuğsi'nin tezkiresi Kutbuttin Şirazi'nin nihayesi ve tuhfesi ve bir de Haraki'nin tepsiresi şimdi anlıyorsun hemen ziynet geliyor gözünün önüne ne anlattım size? Haraki'den bir sürü bir şey anlattık değil mi? Haraki hmm, şahlar, Herat, Merv Değil mi? Çamini, Mülakas, Kazeruni, oradan Kutbutti Şirazi, Tuh ve oradan Tuğsi'nin Teskilesi. Kaynak belli. Fazla bir şey yapmana gerek yok. Bu, bu dört dersi iyi dinlediysen bütün ipi çözdün. Adamın ait olduğu, nerede yazıyor bunu? Kütahya'da. Kim için yazıyor? Molla Fena'nın öğrencileri için. Ne oldu o zaman Osmanlı astronomi zihniyeti? niye eklemlendi? Harzemşah geleniğine. Yetti mi? Yetmedi. Kadızade, Musa Kadızade, Bursalı Kadızade, nereden ders alıyor? Bursa'da yetişiyor ama Bursa'da henüz bir matematik eğitimi, astronomi eğitimi üst seviyede verecek bir ortam yok. Hocası Molla Fenari diyor ki, Konya'ya git, Seferşah'la Feyzullah'ı bul, selamımı söyle, oku. Ulema birbirini tanıyor. Gidiyor. Sefer Şah ve Feyzullah nereden gelmişti? Tebriz'den. Tebriz çağrışım yaptı mı? Peki. Feyzullah kimin öğrencisi? Fazlullah El-Übeydi'nin. Fazlullah el kimin öğrencisi? Kutbuttin Şirazi'nin. Kutbuttin Şirazi kimin öğrencisi? Nasreddin Tuğsi'nin. Kazeruni'nin. Bağlar nasıl kuruldu? Dolayısıyla e, Anadolu'daki astronomi, matematik geleneğinin güzergahları belli. Çıktı. Network ortaya Çıktı. Neresi? Anadolu üzerinden gidiyorsun. Tebrize oradan Herata. Harakiye oradan İbni İsemen. Gelenek, network adım adım kendini işliyor. Tamam mı? Tabi bunlar şimdi bazı arkadaşların çok teknik şeyler yani alanları değil. Ama şunu buradan hissetmek lazım. İslam dünyası atomize bir dünya değil entelektüel tarih açısından. Son derece sürekliliği olan bağlantıları Networkleri çok sıkı olan bir dünya. Atomize değil. Yani biri buradan çıkmış, orada kalmış. Öyle değil. Tam tersine hemen bir, e, nedir o, suya atılan taş gibi halkalarını oluşturuyor arkadaşlar. Kısaca bu dönemindeki yazılan şer ve haşilere baktığınız zaman şeyi görüyorsunuz. E, eser. Kullanılan eseri görüyorsunuz. O kadar ki bakın arkadaşlar, Anadolu'da medreselerde tatil cuma günüdür. Molla Fenari sistemi organize edip, biliyorsunuz Molla Fenari bizim genellikle ilk şeyh İslam kabul edildi. Halbuki Şeyh-i İslam yok o zaman. Fakat gelenek ona o unvanı yakıştırıyor. Çünkü büyük bir insan, kurucu bir insan diyor ki ilk şeyh İslam'ımız. Ki Fenari ailesi yaklaşık 1550'ye kadar alim yetiştirmiş bir ailedir. Ve Fenari eskiden sadece hanedan siyasette olmaz arkadaşlar, ilimlerinde de hanedanlar var. Matematikten, tıpta 800 yıl tabip yetiştiren aileler var. 800 yıl babadan oğla babadan oğla. Fenare ailesi işte 1389'dan 1550'ye kadar yaklaşık 200 yıl dominant bir ailedir. Ee, hanedan ailesi gibidir. Molla Fenare ailesine mensup bir alim geldiği zaman standart kurallar ona uygulanmaz. Mesela Alaaddin, Fenerizade Alaaddin Çelebi. Bu Kutatku Bilig'i İstanbul'a getiren adamdır. 20 yıl Timur döneminde Semerkant'ta Ali Kuşçu'nun, Kadızade'nin öğrenciliğini yapıyor. Sonra İstanbul'un fethinden sonra geliyor. Geldiği zaman demiyorlar ki sen kimsin? Ondan sonra e, geldin hadi şu medreseden başla bakalım. Dışarıda değil. Kimsin sen? Fenerizade Alaaddin Çelebi, o seni hemen kazasker yapalım. Niye? E sen çok büyük bir adamın torunusun, büyük adamın torunu büyüktür. Alimin oğlu alimdir derler doğal olarak o dönemde. Hatta böyle atasözleri var değil mi? Zalimin oğlu alim olursa kardandır, Alimin oğlu zalim olursa zarardandır. Ve kaybettik o aileyi artık. Çünkü bir aileye ilmin girmesi zordur ama girdi mi kola çıkmaz. O gelenek devam eder. Bugün Rusya'da biliyorsunuz aydın sayılabilmek, entelektüel sayılabilmek için beş göbek üniversite mezunu olman lazım. Beş göbek üniversite... Ben, efendim ben alim bir insanım, aydın bir insanım, babaanne çoban. Biz, tabii biz. Bu kesinlikle yanlış bir şey değil. Ehliyet aristokrasisi, entelektüel aristokrasi kan değil, kolay oluşan bir şey değildir arkadaşlar. Bir zihniyet meselesidir, zaman ister. Dolayısıyla bir ailede, alim bir ailede çocukların alim olması için özel gayret gösterilir. Şu o geleneği, o pratiği sürdürebilmesi için. Beş, abartılan bir şey, öyle bir şey, öyle abartılan bir şey yok. Tabii ki e, efendim, kim bir şey soruyor? Beş bebek Beş nesil. Ne fark eder? Beş kuşak. Evet. Baban, deden, onun öyle. Molla Fenari bu işin başına geçtiği zaman diyor ki Bizim neye ihtiyacımız var? İlim, ilmin taşıyıcı kanalizasyon teşkilatı kitaptır o dönemde. Kitap sistemi kurulmadan bilgi yayılmaz. Kitaba ihtiyacımız var. Öğrencilere salı günü de tatil yapıyor. Niçin? Kitap kopyalamak için. Matbaa yok ki. Kitap istinsal edeceksin. Her öğrenci kendi kitabını istinsal edecek. Artı fazladan kitap istinsal edecek. Salı günü. Yazmak nüfuzu arttırır arkadaşlar. Hala bugün ortaçağ e, Avrupa felsefesinde doktora yapan insanlara çalışacakları bir kişilerin eserlerini yazdırırlar. Latince. Zaten latinci bilmen lazım. Yazdırırlar. Niye? Nüfuzunuz arttırır. ve Molla Fenari'nin bu uygulaması neticesinde salı günleri de tatil olur ve Osmanlı dönemi boyunca salı cuma de tatildir. Tabii oraya dayanıyor. Evet. Taşköpüzadenin yalancısıyım. Öyle anlatıyor. Hocam bu dönemde bir tercüme hareketi gibi bir şey gözlemleniyor var ya? Var. Türkçe dedim ya. Türkçe sadece telif yapılmıyor. Ee, şimdi yeri gelmişken tabii. Şimdi yeri gelmişken Üç dilimiz var bizim. Elsine-i Selase, Arapça, Farsça, Türkçe. Bu entelektüel dillerdir bunlar ve bunları bilmeyen alim kabul edilmez. Elsine-i Selase, üç dil. Arapça, Farsça, Türkçe bileceksin. E, hepsinin fonksiyonu farklı tabii. Şimdi 2. Murat, bizde Muratlar çok enteresan. Birinci Murat, ikinci Murat ve 3. Murat enteresan adamlardır. Türkçecidir bunlar. Bunların döneminde nedense Türkçe eserler üretiliyor. Özellikle ikinci Murat döneminde Türkçe tercüme faaliyetleri var. 3. Murat döneminde Türkçe tercüme faaliyetleri var. Yani ilginç. Bunun sebepleri araştırıyor. Bilmiyorum niye? Dertleri ne bunlar? Murat ismi biraz yani Arapça kökenli ama bizim verdiğimiz bir isim Murat her yerde. Olmaz niye böyle bir psikoloji ortaya çıkıyor? Niçin ihtiyaç duyuyorlar buna? İşte diyelim ki Kabusname'yi 1. Murat tercüme ettiriyor, değil mi? Türkçe yazana ekstra muamele yapıyor. Derdi ne? İkinci, hadi onu anladım. 3. Murat niye böyle yapıyor? 2. Murat'a sunulan kitapların çoğu Türkçedir. Mesela Cezeri'nin Hiyel'ini tercüme ettiriyor İbn Hamza. En önemli Türkçe matematik Türkçe matematik kitabını yazıp ona ithaf ediyor. Sebebi ne? Bakmak lazım. Bilemiyorum. Ya biz işin daha başındayız gençler, yani bunlar anlatıyoruz ama anlattığımız dikkat ederseniz çoğu diskriptif, betimleyici anlatımlar. Şeyi bilmiyoruz daha henüz e, işin içine nüfuz etmiştiniz. Gerçi şimdi ben size yaptığım o dönemde iyi yaptığım çalışmalardan bazıdan anlatsam hani e, çok teknik kaçar ama şimdi neyse e, dertlerimiz çok. E, şeye bakalım bu dönemde. Yazılan eserlerin bile dökümüne sahip değiliz. Bakın Osmanlı demiyorum ha. Gençler, 1389'da 1453 arasında Osmanlı coğrafyasında yazılan eserler, istinsa edilen temelli kayıtları, şira kayıtları, olan eserler demiyorum. Telif edilen eserlerin tam bir dökümü yok elimizde. Niye? E, tembeliz de onlar. Yok. Zaten bir kişinin kuşatması da çok kolay değil. Çünkü dil ilimleri nahiv sar belaat, usul ilimleri usulü fıkı usulü kelam usulü din usul tefsir tefsir eserleri siyasetnameler tıp kitapları müzik kitapları onun şiirler Türkçe yazılan bunların hepsinin tek tek analiz edilmesi lazım. Şimdi bu dönemde Osmanlı coğrafyasında aktif olan şimdi Anadolu demiyorum bakın Osmanlı coğrafyasında aktif olan bir şekilde alimlere baktığımız zaman Beni tanımadı. Geliyor mu? Gelir. Gelir. Bu tam Karadeniz'de gibi. Geç, düşüyor. Alimlere baktığımız zaman, bakın, ee, hızlıca okuyacağım. Sadece bir tahayyül olursun. Yoksa bunları yazmayın. Sarf, nahir ve bela sahasında eser yazan alimler. Beddettin Simavi, Hasan Paşa, Molla Fenari, Muhammed Şah Fenari oğlu, Ali Komanati, Sıracettin Halebi, Ahmet Dikgöz, Bedrettin Aynî, Müstehit'in Karamanî, İbni Cezeri, kadî Belati, Belatî, Abdullahâtif bin Celalettin, Hüsamettin Tokadi, Ahmet Kırımı, bak Kırım dikkat edin Kırım'lı yani. Buranettin Herevi, Alâettin Koçhisarı, İbni Arabşah. Kaç? 2 4 6 8 10 12 14 16 Bunlar eser yazan, bazıları 3-4 eser, bazıları 5 eser yazıyor. Bunlar hepsi Osmanlı coğrafyasından şurada, şu bölgede. Bir kısmı dışarıdan geliyor, bir kısmı burada yetişiyor. Fakat şu coğrafyada eser üretiyorlar. Diğer coğrafyayı hiç bakmıyoruz bile. Kim bilir neler var. Evet. <gülüyor> burada çok ilginç bir şey. Taftazani'nin yani... Semerkant Timur döneminde aktif olan büyük alim Taftazani'nin talebeleri de artık Anadolu'da aktif. Taftazani kekeme bir adam. İyi iyi ders anlatamıyor ama iyi öğrenci yetiştiriyor. Tamam mı? Dolayısıyla öğrencileriyle çok büyük etki. Burhanettin Herevi ile Alaaddin Koçhisari onun talebesi. <gülüyor> Anadolu'ya geliyorlar. Bazıları da Sıf Molla Fenari'nin talebesi olmak için geliyor. Mesela İbn Arabi'şah geliyor Molla Fenari'nin talebesi olmaya. Abdurrahman Bistami geliyor Molla Fenari'nin talebesi olmaya. Abdülvacid Kütah'ın geliyor Molla Fenari'nin. Bu çok önemli bir şey o dönemde arkadaşlar. Büyük bir adamın talebesi olmak. Onun halkasına katılmak. Diploma zincirini icazetnameyi yani onun üzerinden almak. Çünkü icazetname biliyorsunuz diplomadır ama tüzel kişilik değil, şahıs üzerindendir. Bizim diplomalar öyledir. Ya biz şu anda binadan diploma alıyoruz kurumdan. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet Fükültesi. Kim? vallahi o zaman gelip geçen hocalar. Ama o dönemde şahıstan alıyorsun. Ben Molla Fenardan okudum. Molla Fenari şundan okudu, o şundan okudu, o ondan, Gazali'den gidiyor, Hazreti Peygamber'den, o da Cebrail'den, o da Tanrı'dan. Şu zincire bak be kardeşim. Nasıl yürürüm ben biliyor musun? Arkamda Tanrı var kardeşim. İcazet silsil sil oraya çıkıyor. Tabi bütün icazetnameler böyledir. Çeşitli halkalar var. Ve burada kopukluk yok gençler. Son döneme kadar kopukluk yok. Bu fakirin de bir cidazetnamesi vardır. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. O halkaya dahil olmak için. Evet. Mantığa bakalım. Ne dedik? Mantık son derece önemli. Klasik dönemde bilginin dili mantıktır. Matematik değil. Bugün matematiktir mesela. Matematik bilen bir adam. Üç aşağı beş yukarı temel bilimleri çözer. Astronomiyi, maddi değil mi? Fiziği falan. O dönemde de mantık bileceksin. Dil bilimi yapsam bile mantık bileceksin. Fıkıh yapsam bile mantık bileceksin. Bu kısa dönemde 1380-1380 kaç yıllık bir dönem? 60 yıllık bir dönem. Bakın bu dönemdeki mantık kitaplarına bakalım. Hacı Paşa. Biraz sonra Hacı Paşa'yı anlatacağım. Bu adam çok entesan bir adam bu Hacı Paşa. Aydınlı. 1407 ölümü. Molla Fenari. Biraz önce bahsettim bir mantık kitabı var bir de usulü fıkhta Sıracettin Halebi Hüsamettin Tokadi bakın Tokat ve Hızır Bey meşhur bizim İstanbul ilk e, fetihten sonraki ilk belediye başkanı değil mi bakıyoruz burada mantıkta kim o öne çıkıyor yine Meraga Çiz bölgesinde yaşayan Kazvini değil mi Necmettin Kazvini Kutputtin Razi, Seyit Şerif Çözgeçani Şemsiye Metaliül Envar, ne işte var? -enva, Metaliül Mantık kitapları medresede. Tam beş tane mantık, altı mantık kitabı var. Tehlif edilen bu, 60 yıllık içeride. Okutulanları demiyorum. Mütedavili olanları, kamusal, bilgi kamuoyunda paylaşılanları demiyorum. Alimlerin yazdığı kitapları söylüyorum. Usulü Ufuk'a bakıyorsunuz. Dört tane 1. Murat döneminde vardı. Aynı dönemde Molla Fenari, Muhammed Şah Fenari, Alaaddin Köçisari, Bedrettin Ayni, Ahmet Krimi. Al sana beş tane daha. 9 tane usul metodoloji kitabı ilk 150 yılda. Son derece önemli bu. Usulü tefsir ve tefsir kitaplarına baktığımız zaman Hacıpaşa, Kutbuddin İzniği, Molla Fenari, Muhammed Şah Fenari, Hoca Ali Semerkandi ve Ahmet Krimi. Fenarilere dikkat ediyorsunuz değil mi? İsimler birbirine benziyor. Alimler belli. Ha! Bunlar yetişen alimden hepsi değil. Bunlar eser yazan adamlar. Alim çoktur. Alim çok ama eser yaz. Ya da eseri günümüze gelmemiş. Evet. Gelelim matematik ve astronomiye. Ha, yok ona geçmeden önce. Bir de bu dönemde Abdullah Hoca'nın master tezinde çalıştığı vaziye konusu var. Rasyonel dil teorisi. Diyebilir miyiz? denebilir. Rasyonel dil teorisi. Dil nasıl vaz edilmiştir? Dil nedir? Nasıl ortaya çıktı? Hec, harf nasıl üretiliyor? Hece nasıl üretiliyor? Sözcük nasıl üretiliyor? Anlam nasıl ortaya çıkıyor? Müfredat, tekil kelimelerin anlamları nasıl ortaya çıkıyor? Mürekkeplerin anlamı, cümle nasıl anlam üretiyor? Değil mi? Bütün bunlar önemli tartışma konuları. Bir, Dilin kendisini çözeceksin, tabi dil çok önemli bir problem, bu adamlar, bu coğrafta yaşıyorlar, farklı dil konuşan yüzlerce insan var, Balkanlara ele geçirmişler, bir sürü dil var. E, Anadolu'da bir sürü dil var. Dil nedir? E, tabi bunun yanında bir de e, bütün anlamın ve hukukun türetildiği Kur'an-ı Kerim var, o da bir dilsel metin, bunlara nasıl muhatap olunacak? Onun için dil son derece önemli bir konu. E, mantık da dil üzerinden kuruluyor. El dal dalbil vad. Dil bu demek. O da delalet yoluyla vaz, değil mi? Vaz edilen lafız. Dolayısıyla e, şey, ne durumladı? adı? Vaz konusuyla. Vaz diyoruz buna. İlmul vado Yani dil nasıl vaz edelim konulmuştur. 1450'den sonra bu son derece yaygınlaşacak Osmanlı'da. Medreselerde dil ders olacak. Rasyonel dil teorisi. Üç isim fetihten önce bu konuyla alakalı metin kanun alıyor. Tabi bu ta Adi Dütdün gidiyor. 1350 Tebriz'e gidiyor. Adi Dütdün Tebriz'de. Bu da Tebriz'de inşa edilen bir disiplindir. Adi Dütdün sonra onun öğrencileri Seyir Şerif Semerkant Semerkant'ta bunu yeniden öğretiyor. Osmanlı'ya ilgili Molla Fenari doğal olarak usulcü, mantıkçı. Muhammed Şah Fenari ve hoca Ali Semerkandi. Bu Ali Kuşçu ile karıştırılan. Evet. Evet. Şimdi bizim Alaaddin Ali Kuşçu Es Semerkandi değil mi? E, bu adamda Hoca Ali Es Semerkandi karıştırmışlar bunu gelenekte. Evet. Bu üç adam, ne yakınlarında Ali Semerkandi var. Hocam Semerkant'ta ilk 400 yılda Elkınt El fi ulema-i Semerkant diye bir kitap var. İlk 400 yılda Semerkant'ta 500 alim Sayıyor adam. Bu Semerkand şey gibi böyle, mısır patlıyor yani, onun gibi devamlı âlim yetiştiriyor. <gülüyor> tabi tabi, Semerkand olağanüstü derecede... Ze Şimdi <gülüyor> nispesi Semerkandil olan çok alemimiz var. O belki bir şeydir, sufidir. tasavvuf olabilir. Alaaddin Semerkandil. Alaaddin Semerkandil mi? Ali Semerkandil. Tabi Alaaddin nispesi olanların ismi Ali olur hocam, büyük oranda. Nisbeler, lakatlar öyle geliş güzel verilmez. Adı Muhammed olana Alaaddin diyemezsin zaten. O ya Zeynuttindir. Yani o isime göre şey lakap verilir. Tabi onu geri gelmişken söyleyelim. Tabi tabi tabi. Hayrettin öyle herkes her, her, her, her isime verilmez. Hayrettin dedim ama ismi bellidir. Üç aşağı beş yukarı. İsimlere göre niş lakaplar verilir. Tabi tabi. O da bilinmeyen bir şeydir bizde. Herkes öyle. Sizin bilmediğiniz bir rizelinin bilmediği bir şey olabilir mi hocam? Hocam kafayı siyasete bir taraf gittiği için rizellerde herhalde ondandır. Evet. Şimdi bu dönemde çok entesan metinler de var arkadaşlar. Ama onu en son bir örnek vermek için anlatacağım. Şimdi matematiğe bir bakalım. Ya ben bunu bitiremeyeceğiz bugün ama. Yani tıp var, tabiat araştırmaları var, musiki var. Ee, hızlıca geçelim. Matematik ve astronomi veya yani matematik bilimlere baktığımız zaman e, doğal olarak, daha öncesi de söyledim, bir kültür kendini inşa ederken önce ihtiyaçlarına dikkat eder, önceliklerine dikkat eder, ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Burada da bu şekilde oluyor. Bursa'da Beyazıt döneminde ilk matematik kitabı kaleme alınıyor. Ali bin Hivvetullah. Kulasatul Minhaj fi Lisab, Matematik bilimlerinde e, yöntemin özeti. Ama bu muhasebe. Niçin? Çünkü devletin e, bürokrasisi matematiğe ihtiyaç duyuyor. Daha önce söyledik. İslam medeniyetinde matematik bir meşruiyet aracıdır. Dolayısıyla matematiksiz dini emir ve nehiler bile Tam anlamıyla yerine getirilmiş sayılmaz. O açıdan hemen bir, e, nasıl diyelim, e, pratik ihtiyaçlara cevap veren bir matematik metni kalemi alıyor. Günümüze gelmemiş. Sonra Abdurrahman Bistami adlı, biraz sonra üzerine duracağım e, kişi, iki matematikte bu kalemi alıyor. Bu da yine bürokrasi için. Bunlar da günümüze gelmemiş maalesef. Daha sonra aynı dönemde Abdülvacid el-Kütahi, biraz önce sık sık bahsettim. Bu Abdülvacid el-Kütahi e, meşetten geliyor dedim. Kütahya'da küçük bir rasatane kurduğu söyleniyor. Tam bir rasatane değil tabii ama e, neticede e, Tebriz'in İran'daki astronomi okulunu Anadolu'ya getiriyor ve mülakasa bir şer yazıp öğrencileri okutuyor. Mesela en önemli öğrencisi Molla Fenanoğlu, Muhammed Şah Fenari. Ona eser kaleme alıyor. Kadı-i Manyas, Abdülvehhab Maridani, Mardinli yani, Ahmedi Dahi, Hızır Şah El-Menteşevi ve Konya'da Sefer Şah ile Feyzullah astronomi ilimlerinin ön önemli temsilcisi. Bu birikim Kadızade-i Rumi'yi yetiştiriyor. Kadızade-i Rumi, Bursalı biliyorsunuz. Ee, Musa Paşa, dedesi Bursa Kadısı, onun için Kadı Zade, Kadının oğlu diye biliniyor ve e, şimdiye kadar bir hikayesi kendi isteğiyle okuyor. Öyle bir hikaye vardır Şakayık anlatır. E, eğitimin tamamladıktan sonra diyor ki hocasına Monla Fenariye, ben artık e, daha da ilerletmek istiyorum kendimi. Ne yapabilirim? Konya'ya gidiyor. Oradan sonra orayı bitiriyor. Şimdi ne yapacağım? Semerkant'a gidiyor Semerkant'a gitmek için yola çıkıyor. Kız kardeşi çok üzülüyor. Bir kitabın içini böyle yırtıp, şey yap, kesip, e, bileziklerini onun içine koyuyor. E, kapatıp veriyor. Yolda sıkıntıya düşünce, e, o bilezikleri satıp, e, ona göre geçiliyor. Kız kardeşe bak. Var mı öyle kız kardeş? Kaldı mı? Bu işin çok güzel bir hikayesi. Ama bence doğru değil. Bin, e, Ankara Savaşı'nda, Biliyorsunuz o dönemde ordular alimleri de yanına götürürler. Alimlere ne dedik? Dokunulmaz. Kim kazanırsa kazansın. Ama alimleri kazanan ülkesine götürür. Kadızade bu şekilde götürülüyor. Benim kişisel kanaatim. Orada Ulu Bey'in baş hocası oluyor biliyorsunuz. Rasatane Semerkat Rasatane'nin kurulduktan sonra e, Rasatane'nin ikinci müdürü oluyor. 1440'tan sonra vefat ediyor. Ali Kuşçu Fetullah Şirvani gibi Yüze yakın insan yetiştiriyor. Şimdi niçin burada durmamış? Niye Osmanlı'nın kurucusu kabul edilsin? Osmanlılar bunu öyle kabul ediyorlar. Kadızade'yi kendi matematik bilimlerinin kurucusu kabul ediyorlar. Niye? Şundan dolayı. Kadızade evet savaş neticesinde oraya gitmiş bir daha dönmemiş ama bütün öğrencilerini Anadolu'ya yönlendirmiş. Adam yerli adam. Kansız değil ki. Bunu nereden biliyoruz? Fetullah Şirvani gibi Fars kökenli bir alim Bursa'ya geliyor İstanbul'un fethinden önce. Sonra İstanbul'a geliyor, sonra Kastamonu'ya yerleşip orada öğrenci yetiştiriyor. Diyorlar ki, baba sen Fethullah Şirvanisin, Şirvanlısın, Farssın, niye buradasın? Rahmetli hocam bize burayı gösterdi diyor. Bütün öğrencilerini Osmanlı'ya e, işaret edermiş. Bu sadece Kadızade'nin yaptığı bir şey değil. İbni Haldun mesela i̇bn Hacer Askerhane diyor ki, ki i̇bn Hadun biliyorsunuz 1412 ölümü ya da 13. İstanbul fethedilmemiş, Ankara Savaşı'nı kaybetmiş Osmanlılar. Fakat i̇bn Hadun ne diyordu? Mısır Memluklara, devlet adamı, sakın diyor Timur'dan falan korkmayın. O bir rüzgardır, gelip geçer. Osmanoğullarına dikkat edin. Onlar çok yavaş geliyorlar. Ve kalıcıdırlar. Bunu adam... Ta o zaman görmüş. Niye? Çünkü dahi bir devlet adamı, siyaset bilimci okuyor meseleyi. Kadızade de bunu görüyor. Osmanlı'ya yönlendiriyor. hoca Osmanlılarda matematik bilimlerinin kurucusu, yüksek matematiğin kurucusu ve astronominin kurucusu Kadızade'dir. Nitekim bütün öğrencileri, bütün demeyelim mübarek etmenim, yüzde %80'e yakın öğrencilerin hepsi Anadolu'ya gelmiştir. Bursa'ya, Edirne'ye ve İstanbul'a ve ikinci şeyde göreceğiz, fetihten sonra Semerkant okulunun neredeyse büyük bir kısmı şeydedir, İstanbul'dadır. Bütün birikimiyle bu Kadızade'nin onları yönlendirmesiyle alakalı. Şimdi arkadaşlar, konuyu fazla sıkıştırmam adına size bu dönemin kurucu isimlerini vereyim de ondan sonra vakit kalırsa diğer konulara geçelim. Çünkü çok konu var. Bu dönemdeki kurucu, 5 tane kurucu isim söz konusu. da 1453 arasında tam 5 önemli kurucu isim var çeşitli alanlarda. Biri Molla Fenari. Uzun uzun Molla Fenari'den bahsettik. Molla Fenari, Osmanlı e, ilim hayatının geleneğinin kurucu ismi kabul ediliyor. Dedik, mantık biliminin, usul biliminin e, ondan sonra irfan geleneğinin Mücedidi kabul ediliyor ve etkisi son dönemlere kadar devam ediyor. Bunun üzerine uzun uzun durmaya gerek yok. İkinci kurucu isim tıpta, Hacı Paşa. Hacı Paşa gelmeyen coğrafyasında yetişmiş. Celalettin Hızır esas ama Hacı Paşa diye biliniyor. Molla Fenari'nin Kaire'de sınıf arkadaşı, ee, bir hastalık geçiriyor, tıbba merak sarıyor ve büyük bir tabip olup Mısır'daki Kalavun Hastanesi'nin başhekimi oluyor. Daha sonra Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da Türkçe tıp geleneğini kuruyor ve Anadolu'nun i̇bn Sina'sı ismini alıyor. Arapça eserleri de var şüphesiz. Beş Arapça, altı Türkçe, bir Farsça eseri var ve Hekim Bereken'in ya da Hekim Berken'in kendinden önce başlattığı Türkçe tıp geleneğini devam ettiriyor. Altı tane tıp, Türkçe tıp kitabı. Sadece bu tabip değil bu adam. Bu adam bir mantıkçı, ilk mantık kitaplarından yazan, yazan biri. Müfessir. Ee, günümüze iki cildi ya da üç cildi geldi. İlk tefsir kitabınılarından birini yazıyor. Büyük müfessir aynı zamanda. Kelamcı, tevallül vara şehri var. Ama tabip olarak meşhur ve Anadolu'daki daha doğrusu Osmanlı coğrafyasındaki o büyük tıp geleneğinin kurucu ismi Hacı Paşa'dır, Aydınlı'dır. Var mı Aydınlı içimizde? Evet, ee, ona göre yani yükünüz ağır gençler. Üçüncü isim Kadızade. Kadızade. Kadızade'yi uzun uzun anlattım. Matematik bilimlerinin kurucusu. O kadar ki kendisi dışarıda yaşamasına rağmen ülkesi hep onu matematik bilimlerinin piri olarak görüyor kendi ülkesi. Bu çok entesan bir psikoloji. Şimdi Kadızade ilginç bir adam. Daha tam bir monografisi yok. E, klasik gelenekte arkadaşlar bir kitap sultana ithaf edilir ya da bir büyük birine ithaf edilir. İki kişi aynı anda kitap ithaf edilmez. Ancak Bey ithaf edilen bütün kitaplar da aynı zamanda Kadızade'nin ismi geçir. Bütün kitaplarda. Çünkü ilmin sultanı olarak görülüyor. Peki çok büyük, çok büyük bir bilim adamı mı? Hayır. Evet yaratıcı bir bilim adamı ama çok büyük bir insan. Bir tür baba, öğrencilerini himaye etmesi, yetiştirmesi, yönlendirmesi, beslemesi örnek alınan bir adam. Fakat bundan daha önemlisi ilmin vakarını taşıyan bir adam. Ne demek bu? Kesinlikle ilim adamını siyasi iktidarın önünde ikinci kılmıyor, kabul etmiyor, reddediyor. Bunun en güzel örneği, Beyin baş hocası bu adam, hocası yani. Çok saygı duyuyor Ulu bey ona ve Kadızade öyle öğrencilere ders vermiyor. Kadızade hocalara ders veriyor. Cenab-ı Hak nasip etti, Kadızade'nin ders verdiği medresede ben de bir konferans verdim. Tam oturduğu yerde. Özbekistan'da, Semerkant'ta. Müthiş bir heyecandı. Duruyor medrese. Şimdi bir gün dersine Uluğbey de geliyor. Bütün devlet erkanı katılıyor. Bütün hocalar katılıyor. Genelde astronomi, matematik, kelam mevakıf okutuyor. Usulü fıkıh okutuyor. Yani sadece matematik ve astronomi değil. İlginç bir özelliği var. Geldiğinde sınıfı tarar. Kim var, kim yok hemen tespit edermiş. Düşünsene 400-500 insanı tarıyor. Ali Bey'i bugün göremiyoruz. Rahatsız mıdır der. Dersten sonra muhakkak ziyaretine gider. Böyle bir insan. Bir gün geliyor bakıyor ki alim hoca olan bir kişi derste yok. Sorar. Hasta mıdır? Hayır efendim derler. Ne oldu? Herkes başını eğer. Tekrar sorunca efendim e, sultanımızla bir tartışma yaptı. Sultan da onu kovdu. Ulu Bey kovdu yani. Tak Ulu Bey. Birden ayağa kalkar. Ders bitmiştir beyler deyip evine geri döner. Adeti olduğu üzere Ulu Bey gelir derse e ders. Hoca yok. Hemen telaşlanır. Hoca hasta mı mu? Hasta mı oldu? Hoca nerededir? Tabi kimse cesaret edip de hoca geldi, postayı koydu gitti diyemez. <gülüyor> Başlığını önerenler. ulu Bey hasta olduğunu düşünüp atlar atına doğrudan evine gider. Kapıyı vurur. Hasta birini beklemektedir. Eşi açacaktır. Değil mi? Bakar ki Kadızade gayet sağlıklı. Elinde kitap. Açıyor. Sultan, efendim Bugün dersimiz olduğunu unuttunuz mu? Kadıza <gülüyor> son derece sakin. Hayır, unutmadım. E peki, teşrif etmediniz. Gel içine darabak. Şu cümle müthiştir. Bak oğlum der. Ben ilimle niye ilgilendim biliyor musun? Siyasetin en az müdahil olduğu alan olduğunu düşünerek ilimle ilgilendim. Fakat baktım ki ilim dahi siyasetten kendini koruyamıyor, reddediyorum e, ders vermeyi. Diyor. Tabii Ulu Bey alim bir insan. Hemen meseleyi anlıyor. Özür dilerim hocam diyor. Hocayı yerine görevini iade ediyor. Ve bir daha da Kadızade'nin haberi olmadan medreseler üzerinde tasarrufta bulunmuyor. Dolayısıyla oradaki alimlerin güvenlik derecesi yükseliyor. Yani Kadızade varsa bize bir şey olmaz. Bu o insanlar arasında Kadızade'nin itibarını müthiş arttırıyor. Bir tür medres özelliği. Tür medres özelliği. Yani neticede Derse müdahale değil. Şey, Uluğur Bey dinliyor dersi. Kendisi de ders veriyor zaten Uluğur Bey. İyi bir matematikçi astronomdur. Kendisi ders verir. Ama bir hoca ya bile müdahale ettirtmiyor. Sen siyasetçisin neticede. Alim bile olsan karışamazsın. İşte bundan dolayı Bey, Kadızade bütün eserlerde döneminde halbuki Seyyid Şerif Çürcaniler, çok daha büyük alimler Kadı, Kıyasetin Cemçit karşı çok büyük bir matematikçi yani onun yanına hakikaten mukayese kabul etmez ama vakar, onur, duruş, ondan sonra ifade ediş, cesaret hepsi Kadızade'de olduğu için bir sembol isim haline geliyor Kadızade. Bu bizim klasik gelenekte çoktur arkadaşlar. Yani Sinan Paşa'yı ileride göreceğiz. Fatih Sultan Mehmet yanlış hareket ettiğinde bütün alimler geliyorlar Topkapı Sarayı'nın önüne. Kitaplarımızı yakar, terk ederiz burayı. Sinan Paşa öncelikle bir alimdir, tamamsa. bir yanlışlık yapıp vezir oldu. Halt etti, beceremedi, tamam güzel ama o önce bir alimdir. Bir alime davran nasıl davran, öyle davranacaksın. derler ve Fatih gibi cerelli bir adam bile, güçlü bir insan bile e, boynunu eğer. İlmin vakarı budur arkadaşlar. Ben eskiden bahsediyorum ha, yanlış anlamayın. Böyle adamlar var. Una Muno'yu bilir misiniz Una muna. Meşhur İspanyol filozof. Büyük bir aile. Hakikaten büyük bir ariftir. Ee, İspanyol diktatörü. Sen bilirsin tabii. <gülüyor> da, sen. Franco. Franco, Kazabaklı Üniversitesi rektörü. Franco, İspanyolların diktatörü. 40 yıl değil mi yönetiyor? 70 mi? <gülüyor> Ama yani... 36, 37, 40 yıla yakın yönetiyor. Diyorlar ki bir gün, üniversitenin açılışı var, Franco katılmak istiyor. Ülkenin diktatörü ya astılmaz, kestiğim kestik Gelsin diyor, efendim karşılama, kimi karşılayacağım, ben alimim diyor, ne karşılaması. Tören başlıyor, Franco'yu beklemiyorlar, töreni başlatıyorlar. Franco çok sinirleniyor tabii. Nerede rektör beni karşılamadı? Karşılaştırmayı izinizde yapın, sakın sesli yapmayın. <gülüyor> Geliyor Franco, yanını, yanını boş bırakmış. Ayağa kalkar değil mi bizdeki? Elini uzatıyor sadece. Tabii üniversite yöneticileri şapır şapır teri, yandık. Çıktıktan sonra, her şey bittikten sonra tabii çok sinirli bir şekilde terk ediyor. Efendim diyorlar, yani bayağı bari ayağa kalksaydınız... Elimi uzattım ya, o şeref yeter diyor. <gülüyor> Şimdi bu tabi belki biraz fazla ama e, ilmin vakarını korumak diye bir şey de var tabi. Evet, dördüncü kurucu isim Sinoplu Mukbilzade Mümin. Sinoplu var mı aramızda? Evet. Kim Mukbilzade Mümin? 2. Murat döneminde. Hiç haberimiz var mı? Osmanlı göz tıbbının kurucusu şimdi Hacıpaşa genel tıbbın kurucusuydu sığuplu müzade mümin ise e, göz tıbbının ilmi e, Evet genel tıpta bir e, şey var ama Kehal bu Kehal küh var ya şu, onun oradan hareketle şey yapılmıştır il e, ilmi, ilmi şeyini e, Kehal göz tabibi e, 4-5 tane göz tıbbı ile ilgili eseri var. Niçin? Mesela bu biz bunu cevaplandırması lazım. Niçin bu adam oturuyor, göz tıbbı ile ilgili eser yazıyor? Ne oluyor o dönemde? Göz hastalıklarında bir artış mı var? ya Bir karşılığı olması lazım. Bu böyle ala keyif olacak bir iş değil. Bunu çalışmak gerekiyor. Beşinci isim Abdurrahman Bistami. Şimdi Abdurrahman Bistami Antakyalı. Bistami Beyazlı Bistami'ye Yeri gelmişken söyleyeyim, bu Beyazıt meselesi, böyle laflar dolaşıyor. Bağ Yezid, Sultan, Bağ Yezittir bir kere o. Beyazıt değil, Bağ Yezit. Ebu Yezit değil, Bağ Yezit. Şimdi şöyle metinler var piyasada, böyle konuşmalarda da. Efendim, Osmanlılar kendini Sünniliğin kuruyucusu kuru, olarak gördükleri için iki sultanlarına Yezit ismini vermişler. Lan bir kere Yezit değil. İkinci, ya cehalet sınır tanımıyor. Hani Sokrates'in güzel bir sözü var ya, bilmeyenler bilmediklerini kabul etseler insanlar aslında fazla tartışma, nikah, ihtilaf olmaz. Cehalet. Arkadaşlar, Osmanlılar'da beyazet ismi Beyazıt'te Bistami'den gelir. Orta Asya kültüründe çok etkilidir. Çünkü sultanken iktidarı terk ettiği için, derviş olduğu için, dünyevi saltanatı terk edip uhrevi saltanatı tercih ettiği için bir semboldür. Çok saygı görür. Oradaki Bayezid, Bayezid'i Bistamiye nispet nedir? Ee, yoksa Yezitle hiçbir alakası yok, bunu yapan Yezid'lik yapıyor. Bunu da buradan Kamoluna saygılarımla arz ederiz. <gülüyor> bir de bu Ataman meselesi var. Geçen bir yazı okudum da, Ataman, Osman Gazi'nin adı Ataman diye geçer bazı şeylerde ya. İşte Put, Perez, Şaman filan. Şimdi ağzımı bozmayayım bir oflu olarak ama. Ataman komutan demektir, şef demektir, Moğolcadır. Türkçe'de ne deriz biz? Çavuş Ali, Ali Çavuş. Ali Çavuş, Ali Çavuş, bir çavuş olur. Çavuş geldi, çavuş gitti. Ataman Osman, bir sürü Osman Ataman komutanı o Ataman aşağı Ataman yukarı. Hala bugün Ukrayna dillerinde, Slav dillerinde kullanılır. Şef, mafya şefine de Ataman derler. Atman, Ataman, tamam mı? Şef demek, yüzbaşı demek, ordu komutanı demek. Çetebaşı demek filan. Osman Gazi çobanoğullarının genelkurmay şey, ordu subayı olduğu için, komutan olduğu için oradan Ataman Osman olmuş. Ataman, Otaman oradan gelir. Osman'ın şeyi değildir. Tamam mı? Bu da benden ümmete katkı olsun. Evet. Abdurrahman Bistam'ın özelliği şu. Bu adam Kahire'de okuyor yine. Büyük ihtimalle Molla Fenariler, Bedrettin Simaviler. Hurufidir. Hurufidir. Yani evrenin, varlığın harflerden müteşekkil olduğunu, yaratıldığını söylüyor. Bu çok uzun bir konu. Hurufilik iki türlüdür. Bir din anlamında hurufilik var. İran'da kurulan. O ayrı bir konu. Bu evreni harflerden dolayısıyla rakamlardan kurulu kabul eden. Çünkü klasik gelenekte harfle rakam aynı şeydir. İkisi de nakaşa demektir. Çünkü bütün rakamlar klasik gelenekte o dilin sayıların baş harflerinden oluşur. Uzun bir konu. Şimdi, hurufilik anlatacak halim yok ama bu adamın bütün her şeyi hurufi. Evreni hurufi olarak görüyor. Ee, atomik bir anlayışı var. Tarihi hurufi olarak yazıyor. Dolayısıyla hurufilik gizli ilimler, okült bilimler dediğimiz bilimlere kadar insanı götürür. Bu adam Molla Fenari'den ders alıyor. Ee, oğluna ders veriyor. Şeybedettin hocası. Şeybedettin Mehdilik fikrini bu adamdan alır. <gülüyor> Sayatül Bum fi havadis Rum ee, Anadolu olaylarında Baykuş Çığlığı adlı eseri Mehdilik fikrini içeren bir eserdir. Ve bunu şeyh Bedrettin okutur. Bütün Osmanlı entelektüelleriyle ilişkisi var. Bir çete e, kafasıyla çalışır arkadaşlar. E, sadece ha <gülüyor> Molla Lütfi geç dönem geç dönem. Sonra, sonra onlara etki yapıyor. Bu adam aynı zamanda Girit'te Hristiyan alimlerle yapılan toplantıları organize eder arkadaşlar. Onlara katılır. Çünkü Transandenten bir din anlayışına sahip e, hurufilik temelinde adam e, dillerin aşkın birliği. Niye? Çünkü Hristiyanlık, Yahudilik o dönemde, o coğrafyada bir çözüm bulmak zorunda bu adam. 1408-1409'da Girit'e gidiyor. Hristiyan alimlerle Belki de Yahudi alemler bilmiyoruz ama İslam kesin bir toplantı yapıyorlar. Kaç ay kaldığını bilmiyoruz. Burada e, bu konular tartışılıyor. Daha sonra Gemist Platon, size bahsetmiştim Bizans anlatırken, 1453-54'te ölen meşhur e, Bizans, 15. yüzyılın ilk yarısı önemli Bizanslı düşünürüm. Bu adamın temel fikri aşkın, dinlerin aşkın birliği. Bursa'da ve Edirne'de tarikatlarda tekkelerde yaşayan bir adam bu. Büyük ihtimalle Molla Fenari ile ve Abdurrahman Bistami ile birlikte bu konuları müzakere ediyorlar. Maddi delilimiz yok. Metinleri iyi analiz edersek bulabiliriz. Bu adam e, bu hurufilik perspektifiyle e, etrafını çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve Osmanlılarda hurufilik geleneğinin kurucusudur. Elçif ve Miftahul Cifrül Cami adlı e, eseri daha sonra mesela Türkçe'ye tercüme edilecektir ve bu ee, bin yıl fikri var ya, efendim, milenyum fikrinin kurucularından biridir Osmanlı'da. Onun için 1580'lerde, 90'larda hicri bin yıl geliyor ya, kıyametin kopacağı şeklindeki zihniyetin arka planında da bu adam var. Otobiyografisi Nur Osmaniye'dedir. E, ben bunu 1996'da yayınlamıştım çalışmıştım daha doğrusu hermetik geleneğin Osmanlılardaki en önemli temsilcisidir Abdurrahman Bistami ve bu çok etkili oluyor Molla Lütfi, Sinan Paşa Molla Lütfi'den devam eden bir etkisi söz konusu e, Osmanlılarda bu adamın çok enteresan bir metni var bende bulunuyor burada bir dünya tasavvuru ediyor arkadaşlar bakın bunu çok iyi analiz etmek lazım tarihçi arkadaşlar bir dünya tasavvuru diyor, bir, bir e ne diyelim ona ideal hayat. Tek bir devlet var dünyada, bütün siyasi teşekküller kalkmış, tek bir sultanlık tarafından yönetilen devlet. Uçan araçlarla seyahat ediliyor. 1400'lerin başında yazılıyor bu kitap. Ondan sonra sağlık problemleri çözülmüş. Her hastalık çok hızlı bir şekilde iyileştiriliyor. Bunlar hermetikler böyledir. Hermetiklerin hayal güçleri çok geniştir. Ve bakın modern bilimin, modern bilimin, bilim devriminin zemini de hermetik gelenek yer alır. Unutmayın. Hermetikler, hermetik gelenek öyle küçük bir gelenek değildir. Bruno kim nedir? İdam edilen, diri diri yakılan. Jordana Bruno, hermetiktir. Kepler, hermetiktir. Arkadaşlar, Kopernik, hermetiktir. Tamam mı? Cülven, <gülüyor> o da mı hermetik? Hani o romancı da... Ha tabii tabi Benzer, benzer tabii. Uçan araçlarla seyahat ediliyor. Daha neler var orada? E, bu 1400'lerin başında bir metin. Tamam mı? Bunun pek çok metni var. Hiçbiri çalışılmadı. Çoğu sembolik e, tabii hurufi olduğu için. Ama e, Osmanlı dünyasındaki şeyin nedir onun adı? Hermetik, Pitagoriyen, e, mistik hurufi geleneğin kurucusu da e, mon, şeydir, Sadettin Aman. Abdurrahman Bistami'dir. Mezarı Bursa'da. Enteresan bir mezarı var. Demirden kaplamışlar etrafını. Ben gördüğümde şey dedim. Çıkmasından korktukları için. Rufiyan. <gülüyor> e, hala mezarı duruyor. Ziyaretine gittim ben. E, ilginç bir isim. Çünkü biliyorsunuz bu okült bilimler, gizli bilimler her zaman revaçtadır. Bugün de revaçtadır. Hiç merak etmeyin. E, inanılmaz derecede irrasyonalite hakimdir her yerde. Efendim? Talebi de çoktur diyor. Talebi de çoktur. Çünkü şey, hayalleri tatmin eder. E, rasyonel akıl insanı tıkar. Aşırı rasyonelte, aklın aşırı bilenmesi bir süre sonra balon gibi seni patlatabilir. O duygu durumunu, o hayal ve hülyaları beslemek için bu tür şeylere ihtiyaç duyan insanlar. Evet. Hermetik geleneğin tabi şu özelliği var, rasyonetin tıkandığı sınırların ötesini sana işaret eder. A'dan B'ye gidiyorsun, B'den C'ye gidiyorsun, hesap yapıyorsun, her şey formal. İnsanın algı düzeyi bu kadar değil ki, öteyi de hesap ediyorsun. Acaba bundan sonra ne olabilir? Değil mi? Hayal gücünü, muhayyileyi besliyor, tabi müvehime de bazen işin içine, bazen değil çoğunlukla karışıyor. Evet, bunlar dediğim gibi, şimdi kısaca toparlayayım. Arkadaşlar bu anlattıklarım dikkat ederseniz büyük oranda tasviri şeyler. Çünkü bunların hiçbir çalışılmış değil. Abdurrahman Bistami'nin kaç eseri var ben bilmiyorum. Bunun en büyük uzmanı Cornel Fleischer. Chicago Üniversitesi'ne bir tarihçi, Osmanlı tarihçisi. Dikkat edin bakın. Bizde çalışan var mı bunu? Yok. Hiç unutmuyorum. 2001'de Amerika'da çalıştığım üniversiteye geldi Flasher. Ben tabii bu konulara ilgilendiğini biliyorum. Dedim ki, yayınlanan makalemi verdim ona. Çok kötü bozuldu. Ya dedi ben de bir hafta önce getirdim bu metni. Eğer sen çalıştın ne olacak şimdi? Dedim çalış. Bütün isteği verdim ona. Çalışsın. bir e, çalışmaktan kurtuluyorsun, değil mi? <gülüyor> Yapacağım şey Allah'ın çalışsın tanısın. Çalışmıyoruz. Yayınlandı mı Selim'ciğim kitabı? Kitap değil de makalesi var. Makalesi var ama kitap yapıyordu onu benim bildiğim bu Milenyum anlayışı Batı ve Doğu'da. Yapmadı. Yapsa keşke. Çok iyi bir kafa çünkü. Evet demek ki bakın tasviri düzeyde daha bir alemin eserlerinin toplu sinirse veremem. E, daha ne konuşabiliriz ki? Ha benim çalıştığım matematik, astronomi ya da e, fen bilimleri, matematik bilimler açısından şey de çok teknik. Diyelim ki ben size şimdi anlatabilirim. Ee, anlatabilirim. Muhammed Şahfenari'nin en C Cebir bölümü. Anlatayım ama bu pek size bir şey ifade etmez. Bu biraz uzmanlığa hitap eder. Ama neticede şunu bilelim. Bütün Osmanlı'dan bahsetmiyorum. 1389-1453 arasını 2014'te 9 Aralık'ta anlatan bir Türk akademisyen kuşatıcı bir şekilde anlatamıyor. Bu vehameti bir kenara yazmamız lazım. Halbuki bu çalışmaların, ikinci çalışmaların bitmiş olması lazım. Bunun üzerine biz oturup yorum yapmamız lazım. O dönemin entelektüel hayatı, insanların soruları, cevapları, arayışları, dertleri, ilişkileri. Niçin Abdurrahman Bistami gibi Hanefi bu adam, maturidi, yani herhangi bir e, heretik bir tarafı yok. Niçin bu adam gidip Hristiyan il alimlerle oturup dinlerin aşkın birliği üzerine konuşuyor? Britte onların coğrafyasında. Bunu hangi kaygıyla yapıyor? Derdi ne? Niye çözmeye çalışıyor? Niçin Abdurrahman Bistami'ye mehtilik fikrini aşılıyor? Bu adam hasta mı? Değil. Bir derdi var. Niye çözmeye çalışıyor bunlar? O toplumda o günkü problemler neler? bunların iz düşümleri var daha sonraki dönemlerde. Onlar yok olmuyor ki. Bunların çalışabilmemiz için metinlerin, değil mi? Ortaya çıkmış olması lazım. Yani bakın tıbba girmiyorum, matematiğe girmiyorum, doğa felsefesine girmiyorum, mantığa girmiyorum. Hacıpaşa'nın mantık kitabını ben kullanan bir tane Türk akademisyen görmedim. Ama Ahmet Esat Berkeley Üniversitesi'nde, makalelerinde kullanıyor bunu. mi? Evet. Çok örnek verebilirim size. Ee, dolayısıyla tasviri bir şekilde kalmaya mahkum oluyoruz. Daha şiire geçemedik. Ee, Natural History'e geçemedik. Tıbba hiç geçemedik. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Fatih'ten önceki tüm müzik eserleri Türkçe. Niçin? üç tane müzik kitabı var. Üçü de Türkçe. Niçin Türkçe müzik kitabı yazma ihtiyacı duyuyor bu insanlar? Değil mi? Bunun üzerine durmak ve düşünmek lazım. Hı? Şeyde o, Azerbaycan bölgesinden. Evet, bizden değil. Peki arkadaşlar. iki hafta sonra Timuri, Memluki ve Krimi bölgelerini inceleyeceğiz. Ee, Osmanlı etkisi oranında da tabi.